sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim, şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülasasından hasıl olan adl-u adalete işarettir. Şöyle ki, tagayür, inkılap ve felaketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskan edilen ruhun yaşayabilmesi için üç kuvvet ihtisas edilmiştir. Bu kuvvetlerin birincisi menfaatleri celb ve cezb için kuvve-i i behimiyye. İkincisi zararlı şeyleri def için kuvve-i sebu'iyye-i gadabiyye üçüncüsü nef ve zararı iyi ve kötüyü birbirinden temyiz için kuvve-i melekiyedir. i, -i lakin insandaki bu kuvvetlere şeriatça bir hat ve bir nihayet tayin edilmiş ise de fıtraten tayin edilmemiş olduğundan bu kuvvetlerin her birisi tefrit, vasat, ifrat namı ile üç mertebeye ayrılırlar mesela Kuvve-i şehviyenin tefrit mertebesi, humuddur ki, ne helale ve ne de harama şehveti, iştihası yoktur. İfrat mertebesi, fücürdür ki, namusları ve ırzları payimal etmek iştihasında olur. Vasat mertebesi ise, iffettir ki, helâline şehveti var, harama yoktur. İhtar, Kuvve-i şehviyenin yemek, içmek, uyumak ve konuşmak gibi füruatında da bu üç mertebe mevcuttur. Ve keza, Kuveygadabiyenin tefrit mertebesi cebanettir ki korkulmayan şeylerden bile korkar. İfrat mertebesi tehvürdür ki ne maddi ve ne manevi hiçbir şeyden korkmaz. Bütün istibdatlar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Vasat mertebesi ise şecaattır ki hukuku diniye ve dünyeviyesi için canını feda eder, meşru olmayan şeylere karışmaz. İhtar bu Kuvve-i füruatında da şu üç mertebenin yeri vardır. Ve keza, Kuvve-i Akliyenin tefrit mertebesi, gabavettir ki, hiçbir şeyden haberi olmaz. İfrat mertebesi, cerbezedir ki, hakkı batıl, batılı hak suretinde gösterecek kadar aldatıcı bir zekaya malik olur. Vasat mertebesi ise, hikmettir ki, hakkı hak bilir, imtisal eder, batılı batıl bilir, içtinab eder. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا İhtar. Bu kuvvetin, şu üç mertebeye inkısamı gibi, füruatı da, o üç mertebeyi havidir. Mesela, halkı ef'al meselesinde cebir mezhebi ifrattır ki, bütün bütün insanı mahrum eder. İtizal mezhebi de tefrittir ki, tesiri insana verir. Ehli sünnet mezhebi vasattır. Çünkü bu mezhep beyne beynedir ki, o fiillerin bidayetini, irade-i cüz'iyeye, nihayetini irade-i külliyeye veriyor. Ve keza itikatta da tatil ifrattır, teşbih tefrittir, tevhid vasattır. Hülasa, şu dokuz mertebenin altısı zulümdür, üçü adl-u adalettir. Sırat-ı müstakimden murat, şu üç mertebedir. Sıratallezîne en'amte aleyhim Kur'an'ın inci gibi lafızlarının dizilmesi, bir hayta, bir çeşite, bir nakşa münhasır değildir. Belki zuhurca, hafaca, yakınlıkça, uzaklıkça mütefabit çok tenarsüplerden hasıl olan pek çok nakışlar üzerine dizilmişlerdir. nazmedilmişlerdir. Zaten icazın esası, ihtisardan sonra ancak böyle nakışlardadır. Evet, sıra Alieddinene en An aleyhim ile, makablindeki her bir kelime arasında bir münasebet vardır. Mesela elhamdülillah ile münasebeti vardır. Çünkü nimet, hamde, delil ve karinedir. Rabbil alemin ile münasebettardır. Çünkü terbiyenin kemali, nimetlerin tevali ve teakubu ile olur. Er Rahim ile alakadardır. Çünkü ellezineden irade edilen enbiya, şüheda, suleha, ulema, rahmettirler. Maliki yevmiddin ile alakası vardır. Çünkü nimet-i kâmile ancak dindir. Ne'budu ile alakası var. Çünkü ibadette imamlar bunlardır. Neste'inu ile var. Çünkü tevfike ve iâneye mazhar bunlardır. İhtina ile var. Çünkü hidayette muktedabih onlardır. sırat al müstakim ile vardır. Çünkü doğru yol ancak onların mesleğidir. Tarik veya sebil kelimelerine sırat kelimesinin tercihi, Mesleklerinin etrafı mahdut ve işlek bir cadde olduğuna ve o caddeye girenlerin bir daha çıkmamalarına işarettir. Mahdut ve malum olan şeylerde kullanılması usul ittiaz edilen esma-i mevsuleden elledine tabiri onların zulumat-ı içinde elmas gibi parladıklarına işarettir ki onları taharrî ve talep etmeye ve aramaya lüzum yoktur. Onlar herkesin gözü önünde hazır olduklarını temin eden bir ulu vuşaana maliktirler. Cem ile Elledina'nın zikri onlara iktida ve tabi olmak imkanının mevcudiyetine ve onların mesleklerinde butlan olmadığına işarettir. Çünkü ferdi olmayan bir meslekte tevatür vardır. Tevatürde butlan yoktur. Mazi sigasıyla enamtenin zikri tekrar nimeti talep etmeye bir vesile olduğuna ve Allah'a raci olan zamiri de bir yardımcı ve bir şefaatçi vazifesini gördüğüne işarettir yani ey rabbim madem ki inam senin fiilindir ve evvelce de inamı yapmışsın istikakam olmadığı halde inamı tekrarlamak senin şehnindendir aleyhimdeki ala enbiya'ya yükletilen risalet ve teklif yükünün pek ağır olduğuna ve sahraları faydalandırmak için yağmur, kar ve fırtınaların şedaidine maruz kalan yüksek dağlar gibi peygamberlerin de ümmetlerini feyizlendirmek için risalet zahmetlerine maruz kaldıklarına işarettir. İhtar başka bir surede zikredilen fe ulaike ma'al ladina en'ama Allahu aleyhim minen nebiyyin ve's salihin ve ve olan ayet-i kerime buradaki elledine en'amte aleyhim ayet-i beyan eder. Zaten Kur'an'ın bir kısmı bir kısmını tefsir eder. Sual: Peygamberlerin meslekleri birbirine uymadığı gibi ibadetleri de birbirine muhaliftir. Bunun esbabı nedir? Cevap: İtikat ve amelde, usul ve ahkâm-ı esasiyede peygamberlerin hepsi daimdirler, sabittirler, müttehittirler. İhtilaf ve tefavütleri ancak füruattadır. Zaten, zamanların tebeddülüyle, füruatın da tebeddül ve tegayyürü tabii bir şeydir. Evet, mevasim-i erbada, tedavi ve telebbüs gibi çok şeyler tebeddüle uğrar. Mesela, kışın giyilen kalın elbise, yazın tebeddüle uğrar. Veya kışın güzel tesiri olan bir ilacın, yazın fena tesiri olur, kullanılmaz. Kezalik, kalp ve ruhların gıdası olan ahkâm-ı diniyenin füruatı da, ömrü beşerin devreleri itibariyle tebeddüle uğrar. Leyl'in mevzûbu üzerim, havf ve firar makamı olan şu sıfatın makablindeki makamlarla münasebatı ise bu makamın hayret ve dehşet nazarı ile celal ve cemal ile müttasif olan makam-ı rububiyete baktırması ve iltica ve dehalet nazarı ile nabudu'deki makam-ı ubudiyete baktırması ve acz nazarı ile tevekkül makamına baktırması ve teselli nazarı ile refiki daimi olan makam-ı recaya baktırmasıdır. Çünkü korkunç bir şeyi gören adam korku ve hayret içinde kalır. Sonra firar etmeye meyleder, aciz olduğu takdirde tevekkül eder, sonra teselli yollarını arar. Sual: Cenab-ı Hak ganiy-i mutlaktır. Âlemde bu kadar dalaletleri ve pek çirkin fena şeyleri yapan nev-i beşerin yaratılışında ne hikmet vardır? Cevap: Kainatta maksud-ü zat ve külli ve şumullü olarak yaratılan ancak kemaller, hayırlar, hüsünlerdir. Şerler, kubuhlar, noksanlar ise, hüsünlerin, hayırların, kemallerin arasında görülmeyecek kadar dağınık ve cüz'iyet kabilinden tebaî olarak yaratılmışlardır ki, hayırların, hüsünlerin, kemallerin mertebelerini, nebilerini, kısımlarını göstermeye vesile olsunlar ve hakaik-i nisbiyenin vücuduna, veya zuhuruna bir mukaddeme ve bir vahidi kıyası olsunlar. Sual: Hakaiki nisbiyenin ne kıymeti var ki, onun için şerler istihsan edilecek? Cevap: Hakaiki nisbiye denilen şeyler, kainatın eczası arasında bulunan rabotalardır. Ve kainattaki nizam ancak hakaiki nisbiyeden doğmuştur. Ve hakaiki nisbiyeden kainatın envana bir vücudu vahid inikas etmiştir. Hakaiki nisbiye Büyük bir ölçüde hakaiki hakikiyeden çoktur. Hatta bir zatın hakaiki hakikiyesi 7 ise hakaiki nisbiyesi 700’dür. Ban aley kubuh ve şerde şer varsa da kalildir. Malumdur ki şerri kalil için hayri kesir terk edilmez. Terk edilirse şerri kesir olur. Zekat ve cihatta olduğu gibi. Evet, innema turaful eşya u bi meşhur kaziyeden maksat, bir şeyin zıddı, o şeyin hakaiki nisbiyesinin vücut veya zuhuruna sebeptir. Mesela kubuh olmasaydı ve hüsünlerin arasına girmeseydi, hüsnün gayr mütenahi olan mertebeleri tezahür etmezdi. Sual, en'amte fiil, mağdub ismi mef'ul, da'allin ismi fail olarak zikirlerinde ve keza üçüncü fırkanın sıfatını ve ikinci fırkanın sıfatına tereddüb eden akıbetini ve birinci fırkanın unvanı sıfatını aynen zikretmekte ne gibi bir hikmet vardır Cevap nimet unvanı nefsin daima meilettiği bir lezzet olduğundan ihtiyar edilmiştir Fiili mazi olarak zikrindeki sebep evvelce beyan edilmiştir İkinci fırka ise kuvve-i gadabiyenin galebe ve tecavüzüyle tecavüz ederek ahkamın terkiyle zulüm ve pıska düşmüşlerdir Yahudilerin temerrüdü gibi zulüm ve fısktâ hasis ve hayırsız bir lezzet görüldüğünden onlardan nefis teneffür etmez. Kur'an-ı Kerim o zulmün akıbeti olan gadabı ilahîyi zikretmiştir ki nefisleri o zulüm ve fısktan tenfir ettirsin. İstimrar ve devam şehninde olan isimlerden ismi mef'ul olarak zikredilmesi ise şer ve isyanların devam edip tevbe ve af bile inkıta etmedikleri takdirde kat iyileşeceğine ve silinmez bir damga şekline geçeceğine işarettir. Üçüncü fırka ise vehim ve heva-i nefsin akıl ve vicdanlarına galebesiyle batıl bir itikada tabi olarak nifaka düşen bir kısım Nasaradır. Dalâlet, nefisleri tenfir ve ruhları inciten bir elem olduğundan Kur'an-ı Kerim o fırkayı aynı o sıfatla zikretmiştir. Ve ismifail fail olarak zikrindeki sebep ise dalâletin dalalet olması devam etmesine mütevakkıf olup inkıta uğradığı zaman affa dahil olacağına işarettir. Ey arkadaş, bütün lezzetler imanda olduğu gibi bütün elemler de dalalettedir. Bunun izahı ise bir şahıs kudret-i ezeliye tarafından Adem zulumatından şu korkunç dünya sahrasına atılırken gözünü açar, bakar. Bir lütuf beklediği zaman birdenbire düşmanlar gibi hastalıklar Elemler, belalar hücum etmeye başlarlar. Bir medet, bir yardım için müsterhimane tabiata ve ana sıra baktığı vakit kasavet-i kalple merhametsizlikle karşılaşır. Ecramı semaviyeden istimdad etmek üzere başını havaya kaldırır. O ecram atom bombaları gibi dehşetli ve heybetli halleriyle gözüne görünür. Hemen gözünü yumar, başını eğer düşünmeye başlar. Bakar ki Hayati hacetleri bağırıp çağırmaya başlarlar. Bütün bütün tevahhuş ederek hemen kulaklarını tıkar, vicdanına iltica eder. Bakar ki vicdanı binler amal, emeller ve emanî ile dolu gürültülerinden cinnet getirecek bir hale gelir. Acaba hiçbir cihetten hiçbir teselli çaresini bulamayan o zavallı şahıs, mebde ile meadi, sâni ile haşrı itikad etmezse onun o vaziyetinden cehennem daha serin olmaz mı? Evet o bir icare, ve heybetten, acz ve raşetten, vahşet ve gönül darlığından, yetimlikle meyusiyetten mürekkeb bir vaziyet içinde olup kudretine bakar, kudreti aciz ve nakıs, hacetlerine bakar, defedilecek bir durumda değildir. Çağırıp yardım istese yardımına gelen yok. Her şey düşman, her şey garip görür. Dünyaya geldiğine bin defa nedamet eder, lanet okur. Fakat o şahsın sırat-ı müstakime girmekle, kalbi ve ruhu nur imanla ışıklanırsa, o zulmetli evvelki vaziyeti, nurani bir halete inkılâb eder, şöyle ki. O şahıs, hücum eden belaları, musibetleri gördüğü zaman, Cenab-ı Hakk'a istinad eder, müsterih olur. Yine o şahıs, ebede kadar uzanıp giden emellerini, istidatlarını düşündüğü zaman, saadet-i ebediyeyi tasavvur eder. O, saadet ebediyenin ma'ul hayatından bir yudum içer, kalbindeki emellerini teskin eder. Yine o şahıs, başını kaldırıp semaya ve etrafa bakar, her şeyle ünsiyet peydâ eder. Yine o şahıs, semadaki ecrama bakar, hareketlerinden dehşet değil, ünsiyet ve emniyet peydâ eder. Ve onların o hareketlerini, ibret ve hayretle tefekkür eder. Yine o şahıs, ecram-ı ulviye ile öyle bir kesb-i eder ki, hangi bir cirme bakarsa baksın, o cirmlerden, ey arkadaş, bizden tavahuş etme, hareketlerimizden korkma, hepimiz bir hâlıkın memurlarıyız diye, me'nus ve emniyet verici sesleri kalben işitmeye başlar. Hülasa, o şahıs, evvelki vaziyetinde, vicdanındaki o dehşetli ve vahşetli ve korkunç âlâm-ı şedîdeden kurtulmak için, teselliler ile hissini iptal ve sarhoşlukla o halleri unutmak ister. İkinci haletinde ise, ruhunda yüksek lezzetleri ve saadetleri hisseder, kalbini ikaz, vicdanını tahrik edip, ruhunu ihsas ettikçe, o saadetler ziyadeleşir ve ona manevi cennetlerin kapıları açılır. Allahümme bihürmeti hadihis-sureh, ic'alna min ashab-ı sırat -ı Amin.